Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Sağ olsunlar Medineniler çok yardımcı oldular. Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun. Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte. Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz. Hem asıl yokluğu siz çektiniz. Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret. Siz de hurmaları şu tarafa yığın. Bumanım kimseydi? Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı Şimdi işler değişti Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor Herkesin uyması gereken kurallar var Güzel Kardeşim ben de kendime bir iş bakıyorum Deri tabaklamadan da anlarım Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı ne dersin? Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim Birlikte yapar kazancı bölüşürüz Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile. Bölüm. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Asab-ı Kiram oturmuş Habeşistan'dan yeni gelen muhacir kardeşlerinin başından geçenleri dinliyorlardı. ve kardeşim, Denizi açtınız geldiniz. Bize anlatacaklarınız yok mu? Olmaz mı? Neredeyse on yıldır oradayız. Nasıl bir yer Habeş diyarı? Güzel bir ülke. Bereketli toprakları ve adil bir kralı var. Halkın çoğunluğu Hristiyan. Dinlerine oldukça bağlılar. Her yerde kiliseler, rahip ve rahibeler görebilirsiniz. Bizden çok hazretmediler ama Necashi'nin emanıyla rahatça ibadetlerimizi yapabildik. Necaşi peygamberimize iman etmedi mi peki? Etti etmesine ama bunu halkına açıklayamadı. Birkaç kez ağızlarını yoklamış. Olumlu sonuç alamayınca vazgeçmiş. Peygamberimize inanmasa bize o kadar sahiplenmezdi Doğru söylüyorsun Ne yediniz ne içtiniz oralarda? Bağımız bahçemiz olmadığından çoğunlukla ticaretle uğraştık Mekke'den alışkın olduğumuz bir şeydi zaten Aç kalmadık çok şükür Ama Resulullah'ın hasreti ve ardımızda bıraktığımız kardeşlerimizin ne halde olduğunu bilememek Bu çok ağır geldi hepimize Tahmin edebiliyorum hiç kolay değil Allah Resulü'nü aldık, baksana yanımıza geliyor. Hoş geldiniz ya Resulallah. Biz de Habeşistan'dan gelen kardeşlerimizden hatıralarını dinliyorduk. Peygamberimiz arkadaşlarının sohbetlerine katılmayı sever, onlarla vakit geçirmekten hoşlanırdı. Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlardan birine, Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşır mısınız diye sorunca, muhacir sahabi tekrar söz aldı. Elbette ey Allah'ın Resulü! Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi. Ey zalim! Allah kürsüyü kurup da gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında... Allah'ın huzurunda benim halimle... ...kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin. Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu... ...Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır? Ashab-ı kiram bu şekilde otururken mescide bir adam girdi. Kalabalığa selam verdi... Namaz kıldıktan sonra şöyle dua etmeye başladı. Allah beni bağışla ve bana merhamet eyle. Allah beni bağışla ve bana merhamet eyle. Allah beni bağışla ve bana merhamet eyle. Adamın söylediklerini duyan Allah Resulü bu adam acele etti diyerek adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına şöyle dedi. Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Vabisa bin Mabet el-Esedi Esed kabilesine mensuptu ve Müslüman olmuştu. Resulullah'tan ayrı kalmaktan muzdaripti. Ne kadar istese de Medine'ye istediği sıklıkta gidemiyordu. Eline geçen ilk fırsatta yol hazırlığı yapmaya başladı. Oğlum. Buyur anacığım. Hazırlandın mı? Evet, artık yola çıkabilirim. Tek başına gitmiyorsun değil mi? On kişilik bir grubuz. Medine'ye gidip Allah Resulünden öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenip döneceğiz. İyi, Toplu halde gider gelirsen aklım sende kalmaz. Rahat ol sen. Şunda da senin için yol azığı var. Ellerin dert görmesin anacığım. Afiyet olsun. İyice öğrendin mi? Peygamberimiz Medine'de miymiş? Evet. Birkaç ay önce Hayber'den dönmüş. İyi. Keşke benim de sağlığım el verseydi de dünya gözüyle onu bir görseydim. Yine gideriz anacığım. Üzme sen tatlı canını. Şimdi havalar biraz sıcak, yol uzun Biraz serinleyince ben götürürüm seni İnşallah oğlum Bizden de çok selam söyle olmaz mı? Ben yokken kendine dikkat et lütfen Kardeşlerimi sıkı sıkı tembihledim Ama iş sende bitiyor Yemene içmene dikkat et olur mu? Ederim, merak etme Bak, bir dahaki sefere birlikte gideceğiz Gücünü toplaman lazım Tamam oğlum, Yolunuzun. Geç kalma hadi Peki anacığım, ver elini öpeyim selametle git gel kavuşamayanların selamını Medine'ye Vabisa ve arkadaşları uzun süren bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Çarşı bayağı büyümüş. Medine de öyle. Evet, son gördüğümüzden beri değişmiş. Tam zamanında yetişmişiz Hemen abdest alalım Şurada bir çeşme var Hadi bismillah İşte Mescid-i Nebi oh, Kokusu bile bir başka Nasıl özlemişim burayı Çok kalabalık İçeride bir yer bulabilecek miyiz acaba Saflarınızı düzeltin Gel gel yanımda yer var işte peygamberimiz. Namaz kılmaya hazırlanıyor. Bir şeyler söylüyor sanırım. Kulak kabartsana. Duyabilecek misin? Dua ediyor galiba. Evet. Duyuyorum. Peygamberimiz namaza hazırlanırken şöyle diyordu. Yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de Yaşamam da ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir Allah'ım bütün hayır senin elindedir Şer ise sana nispet edilmez Şerle sana yaklaşılmaz eh, Namaz bitti Şimdi Resulullah'ın yanına gitmemiz lazım Çok kalabalık nasıl gideceğiz? Biz onunla çok az görüşebiliyoruz Ne pahasına olursa olsun yanına gideceğim Hadi gel Yer yok görmüyor musun? Hadi. Nereye gitmeye çalışıyorsunuz? Bana müsaade edin Resulullah'ı görmem gerek Yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan o İzin verin de yanına yaklaşayım Ona soracağım bir sürü soru var Vabisa'nın bu telaşını fark eden peygamberimiz Yaklaş ey Vabisa Arkadaşınıza yol verin dedi Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa Henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu. Sormak için geldiğin soruyu ben mi söyleyeyim yoksa sen mi sorarsın? Siz söyleyin ey Allah'ın Resulü. Peygamberimiz bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin dedi. Evet. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resulü Ekrem, Kendine danış ey Vabisa, iyilik Gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir, dedi. İşte bir peygamber, daha soru sormadan cevabını verdi. Vabisa ve arkadaşları peygamberimize sormak istedikleri her şeyi sordular. Peygamberimiz hem onların sorularına cevap veriyor, hem de ashabına bilmeleri gerekenleri öğretiyordu derken şöyle sordu Size en şerlilerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Elbette duymak söyleyeyim isteriz. Peygamberimiz onlar çok velüzumsuz konuşan, konuşurken labali davranıp ağzına her geleni söyleyen kimselerdir dedi ve ekledi. Hayırlılarınızı söylememen edersiniz. Elbette, elbette, elbette duymak elbette. isteriz. Elbette. Peygamberimiz onlar da güzel ahlaklı olanlarınızdır dedi. Ey Allah'ın Resulü